Sonunda balinanın fışkırttığı suları koyulaştı, hayvan korkunç bir kıvranış ve kusmadan sonra sırt üstü yattı. Ölmüştü. İki yardımcı kaptan balinanın kuyruğuna ipleri bağlayıp onu gemiye çekmeye hazırlanırken aralarında şöyle bir konuşma geçti. Stap böylesine aşağılık bir deniz canavarıyla uğraşmanın tiksintisi içinde sordu. ''Bilmem bizim moruk ne yapacak bu yağ yağınıyla. Flask sandalın başında yedek bir halatı sararken ne mi yapacak dedi. Bir geminin sancağına bir güney balinası başı, iskelesine bir kuzey balinası başı bir kez asıldı mı o gemi artık hiçbir zaman batmazmış. Sen bunu duymamış mıydın İstanbul? Niçin batmazmış, niçin olduğunu bilmem. O kızıl hortlak, o fedallah hortlağı söyledi. Gemi büyüleri üstüne bilmediği yok o herifin. Ama sanırım bizim gemiye de büyü yapıyor. Sonu iyiye varmayacak tüm bunların. Pek hoşlanmıyorum o heriften Stab. Onun tek dişine dikkat ettin mi? Yılan başı gibi yontulmuş o diş. Hiç suratına baktığım yok herifin. Ama karanlık bir gecede küpeşte yakınlarında rastlarsam ona, görünürde de kimseler yoksa ne yaparım bilir misin flask? İki eliyle denizi göstererek garip bir hareket yaptı. Evet o işi yaparım. Flask bu fadallah kılık değiştirmiş bir şeytan bana kalırsa. Sen inanıyor musun o abuk subuk masallara, gemiye gizlice girip saklandığına filan? Şeytanın ta kendisi diyorum sana. Kuyruğu görünmüyorsa kıvırıp gizliyor da ondan. Kuyruğunu kıvırıp cebinde saklıyordur belki de. Şimdi aklıma geldi. Durmadan üstüpü alıp pabuçlarının ucuna takıyor. Pabuçlarını hiç çıkarmadan uyuyor değil mi? Hamada yok. Geceleri onu halat yığınlarının üstünde yatarken gördüm. Hiç şaşmam. O lanetli kuyruğu yüzünden olacak. Halat yığınının ortasındaki deliye saklıyordur kuyruğunu. Bizim morukla ne alıp vericiği var o herifin? Bir değiş tokuş bir pazarlık var aralarında bana kalırsa. Pazarlık mı? Ne pazarlığı? Bizim moruğun aklı fikri beyaz balinada, anlıyor musun? Fadallah denilen şeytan da boyuna tavlıyor onu. Moruğun gümüş saatini, ruhunu ya da buna benzer bir şeyini mobidike karşılık almak istiyor. Yok canım, amma attın. stop. Fadallah nasıl yapar bunu? Orasını bilmem Flask. Ama şeytan çok acayip bir heriftir. Çok da kötüdür haberin olsun derler ki bir gün amiral gemisine gitmiş. Kendine güvenen kibar bir bay edasıyla kuyruğunu sağa sola savurarak rahat rahat yürümüş. Yaşlı kaptanın kamerasında olup olmadığını sormuş. Kaptan kamerasındaymış. Şeytana ne istediğini sormuş. Şeytan keçi ayaklarını yere vurarak John'u istiyorum demiş. Ne yapacaksın John'u diye sormuş yaşlı kaptan. Şeytan fena halde kızmış. Sana ne demiş. Bir İşim var onunla. Al git demiş kaptan. Bana bak Flask. Eğer bu şeytan John'a Asya kolerası aşılamadıysa şu balinayı bir lokmada yiyeceğime yemin ederim. Hey oradakiler acele edin biraz. Hala hazır değil misiniz? Hah şöyle çekin bakalım şu balinayı gemiye yanaştıralım. İki sandal balinayı ağır ağır çekerek gemiye yaklaştırırken Flask, buna benzer bir öykü aklıma geldi dedi. Ama nerede geçiyordu bilmem. Üç İspanyolun öyküsü mü? Hani o üç kana susamış askerin serüvenleri mi? Sen orada mı okudun bunu? Flask orada okumuşsundur herhalde. Yo ben o kitabı duydum ama okumadım. Sen şimdi şunu söyle bana stop. Bu sözünü ettiğin şeytanla Pekuot'taki söylediğin şeytan aynı mı? ''Ben seninle birlikte şu balinayı öldüren adam mıyım, değil miyim? Şeytan ölümsüz değil mi? Hiç kimse duydu mu şeytanın öldüğünü? Şeytan öldü diye yas tutan bir papaz gördün mü hiç? Şeytanda amirelin kamerasına girecek maymuncuk olduktan sonra bir lumbardan içeri mi giremeyecek? Ha ne dersin filan Sence bu fedallah kaç yaşında stap stap parmağını gemiye uzatarak ''Şuradaki Grand direğini görüyor musun?'' dedi. Buna bir diyelim. Şimdi peKOt'un ambarındaki tüm varil çemberlerine de sıfır deyip bu birin yanına sıralayalım. Yine de fedallahın yaşını bulamayız. Dünyanın tüm varilleri de onun yaşını gösterebilecek kadar sıfır yapamazlar dinle beni stop. bir fırsatını bulunca Fedallah'ı denize fırlatacağım diye demin neden pala atıyordun öyleyse eğer Fedallah senin tüm bu sıfırların kadar yaşlıysa ve hiç ölmeyecekse onu denize fırlatmak neye yarar söylesene bir güzel ıslanırç olmazsa ama yüzüp geri gelir gemiye gene atarsın suya bir daha gelirse bir daha bir daha atarsın ya onun aklına esiple de seni denize atmaya kalkmasın evet seni boğu verirse o zaman ne olacak bir denesin de görelim Öyle bir pataklarım ki onu, bir daha kolay kolay gösteremez suratını Amiral'in kamarasında. Ne yaşadığı alt güvertede durabilir, ne de sinsice sokulduğu bu üst güvertede. Flask, ben şeytandan korkar mıyım sanıyorsun? Moruğun korktuğu gibi ben korkar mıyım onu zincire vurmaktan. Üstelik bizim moruk, adamlarının elinden alınmasına da göz yumuyor. Şeytanla bir kontrat imzalamış, kaçırdığı adamları kendi hesabına pişirsin diye. Ah bu moruk yok mu bu moruk. ''Sence Ahab kaptanı da kapmak istiyor mu bu fadalla?'' ''Elbette, sen de görürsün yakında Filansk. Ama ben gözümü dört açıp peşini bırakmayacağım herifin. Eğer bir şeylerden kuşkulanırsam ensesinden yakalayıp bana bak iblis yeter artık diyeceğim ona. Kafa tutmaya kalkarsa vallahi atarım elimi onun cebine. Yakalarım kuyruğunu çektiğim gibi bojurgatın yanına kopartırım kuyruğunu. Kuyruksuz kalınca süklüm püklüm olur, sıvışıp gider.'' ''Peki kuyruğunu ne yapacaksın stap? Ne mi yaparım? Karaya dönünce öküz derisinden kırbaç diye satarım. Neye yarar başka? Ciddi mi bu tüm söylediklerin stop? Ciddi mi değil mi bilmem. Gemiye geldik artık.'' Balinayı geminin iskele tarafına çekmeleri için sandaldakilere seslendiler. Orada kuyruğa bağlanacak zincirler ve balinayı bağlamak için gereken daha başka şeyler hazırlanmıştı. ''Sana söylememiş miydim?'' dedi Flask. ''Ya öyle.'' ''Biraz sonra görürsün, bu kuzey balinasının kellesi, güney balinasının kellesinin karşısına asılacak.'' Flask'in dediği doğru çıktı. Eskiden güney balinası başının olduğu yana yatmış olan pekuat, şimdi iki başım dengesiyle doğrulabildi ama kıpırdayamaz hale de geldi neredeyse. Bir yanınıza lakun başını yüklediniz mi ondan yana yatarsınız. Sonra kantın başı öteki yanınıza yüklenince dengeyi bulursunuz ama hapı da yutmuş olursunuz. Böylece kimi insanlar kafalarına safra yüklerler durmadan. Kuzey balinasının ölüsü gemiye yanaştırılınca genel olarak güney balinası için yapılan hazırlıkların eşi yapılır. Şu farkla ki güney balinasının başı bir bütün olarak kesilir oysa kuzey balinasının dudakları ve dili ayrıca kesilip tepedeki parça denilen ve herkesçe bilinen kara kemiğe bağlı olarak güverteye çekilir. Ama bu sefer öyle yapılmadı. Her iki balinanın gövdeleri teknenin kıçında kalmıştı ve karşılıklı asılan başlarla yüklü gemi iki yanında iki ağır sepet taşıyan bir katıra dönmüştü. O sırada Fedallah kuzey balinasının başına sessiz sessiz bakıyordu. Gözlerini bir o baştaki kırışıklara, bir de kendi açık avucundaki çizgilere dikiyordu. Ahab onun yanı başında öyle bir yerde duruyordu ki gölgesi Fedallah'ın açıkça görülmeyen gölgesiyle karışıp büsbütün büyüyordu. Gemiciler bir yandan çalışırken bir yandan da lapon büyücüleri gibi tüm bu garip şeyleri yorumluyorlardı. İşte iki kocaman balina kafa kafaya verdiler, biz de kafa kafaya verip onları kendi kafamızda karşılaştıralım. Kuzey ve güney balinaları hiç kuşkusuz büyük deniz ejderlerinin en önemlileri arasındadır. İnsanoğlunun en çok avladığı balinalar onlardır. Bir kıtlığı için bilinen tüm balina çeşitlerinin iki kutbudur onlar. Dış görünüş bakımından başlıca ayrılıkları kafada olduğuna, her iki kafada şu sırada pekodun bordalarında asılı durduğuna ve güvertenin bir yanından öbür yanına giderek bir baştan öteki başa rahat yürüyebileceğimize göre uygulamalı bir balina dersi görmek için bundan daha güzel bir fırsat olabilir mi? İlk gözümüze çarpan şey bu iki baş arasındaki karşıtlıklar. Gerçi her ikisi de koskocamandır. Ama güney balinasının başındaki matematiksel bakışımın izi bile yoktur kuzey balinasının başında. Güney balinası heybetli görünmek açısından kuzey balinasına kat kat üstündür. Bu heybet önümüzdeki balinanın tepesindeki kırçıllıklarla büsbütün artar. Bir yaşlılık ve görgü belirtisine benzer. Sözün kısası avcıların teknik bir deyimle kırbaşlı balina dedikleri bir çeşittir bu. Şimdi bu iki kafanın birbirine en çok benzeyen en önemli iki yanına yani gözleriyle kulaklarına bakalım. Her ikisinin de gözü başın çok arkasında alt yanında çene köşesinin yakınındadır. Dikkatle bakmadan göremeyeceğiniz bu kirpiksiz göz küçük bir tayın gözüne benzer. Kafanın kocamallığına göre orantısız bir biçimde küçük kalır. Balinanın gözleri öylesine yandadır ki, tam önünde ya da tam arkasında bulunan bir şeyi görmesinin yolu olmadığı açıkça anlaşılır. Kısacası, insan başında kulaklar neredeyse, balina başında da gözler oradadır. Dünyaya kulaklarınızla yandan baksaydınız, bir düşünün haliniz ne olurdu? Önünüzde ve arkanızda ancak otuz derecelik bir görüş açınız olurdu o zaman. En acımasız düşmanınız elinde bir hançerle güpe gündüz doğru üstünüze yürüse, arkanızdan usulcacık geldiğini sanır, onu görmezdiniz. Yani sözün kısası iki sırtınız ve aynı zamanda iki önünüz olurdu. Daha doğrusu iki yan önünüz olurdu. Çünkü insanın asıl önü gözleriyle gördüğü şey değil de nedir? Üstelik benim bildiğim hayvanların çoğunda gözler öyle bir yere konmuştur ki her iki gözün gücü belli belirsiz kaynaşır ve beyinlerinde iki ayrı şeyi değil tek bir şeyi görürler. Oysa balinanın gözleri öyle bir yerdedir ki ikisinin arasında metrelerce uzaklık vardır ve vadileri birbirinden ayıran büyük bir dağ gibi balinanın başı bu iki gözün arasında yükselir. Böylece her bir göz ayrı ayrı şeyler görür. Balina bir şeye bakınca kafasında kapkara ve derin bir boşlukla ayrılan biri sağda biri solda iki ayrı resim canlanıyordur herhalde. İnsanın birbirine bitişik iki pencereli bir nöbetçi kulübesinden dünyayı seyrettiğini söyleyebiliriz ama balina da bu iki pencere ayrı ayrı yerlerde olduğu için hayvanın görüş açısı iyice daralır. Avcıların balina gözlerinin bu özelliğini hiçbir zaman unutmamaları gerekir. İleride anlatacağımız kimi sahnelerde okuyucu aklında tutacaktır bunu. Deniz canavarının görme sorunu ile ilgili çok garip ve şaşırtıcı bir başka durum da vardır. Ama bunu kısa kesmek zorundayım. Bir insanın gözleri ışığa açık oldu mu ister istemez görür. Yani önündekileri görmemezlik edemez. Bununla beraber hepimizin de denediği gibi bir bakışta birçok şeyleri birden kolayca ve kabataslak görürüz de her ne kadar büyük ya da her ne kadar küçük olsalar hatta bitişik olup birbirlerine değseler de iki şeyi aynı anda inceden inceye ve tam olarak görmenin yolu yoktur. Hele bu iki şeyi kapkaranlık bir çemberle birbirinden ayırdınız mı birbirine dikkatle bakınca öteki tamamıyla yok olur ortadan. Öyleyse balina nasıl yapıyor bu işi? İki gözünün her biri kendi hesabına çalışıyor diyelim. Peki ama balinanın beyni insanlarınkinden çok mu daha kavrayışlı, daha işlek ve daha keskin de biri bir yanda, öbürü öteki yanda, tam ters yönde olan iki ayrı şeyi aynı anda ve aynı dikkatle görebiliyor? Eğer öyleyse bir insanın aynı anda öklitin iki ayrı problemini çözmesi kadar olağanüstü bir şeydir bu. İyi düşünürseniz, bu benzetmemizde hiçbir saçmalık yoktur. Belki de yanılıyorum ama bana öyle geliyor ki, üç dört sandalın birden baskısına uğrayınca, kimi balinaların davranışlarında görülen o tuhaf kıvranışlar, o çekingenlikler ve o acayip korkulara çabuk kapılmalar, görüşlerindeki ikiliğin gözlerinin tamamıyla ayrı yönleri görmesinin meydana getirdiği ve önüne geçemedikleri bir şaşkınlıktan ileri geliyor. Balina'nın kulağı gözü kadar gariptir. Balina soyunun yabancısıysanız bu iki başın üstünde saatlerce kulağa benzer bir şey ararsınız. Kulağın hiçbir dış kanadı yoktur. Deliği ise öyle küçüktür ki içine bir kalem zor girer. Bu delik gözün biraz arkasındadır. Güney balinası ile kuzey balinasının kulakları arasında önemli bir ayrılık vardır. Birincisinin kulağı açıktadır. Ötekisinin kulağı ise bir zarla tamamıyla ve düzgün bir biçimde örtülü olduğu için dışarıdan hiç görülmez.